بسم الله الرحمن الرحيم ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي الله وحده لا شريك له Suttu Rabbekumü, Lübi, xalakumü, Nefsi waħida, wa xalak minha zewjha, wa beth minhumalijaden kethira, wa nisa, wa t-tu Allahü, Lübi, t-saâlun bhi, wa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 Üçüncüsü ise, konunun içerisinde zikretmiş olduğumuz tağutları ve tavutlara kulluk eden, onlara gönüllü bir şekilde ibadet eden kullarının ehl-i şirk olduklarına, ehl-i küfr olduklarına itikad etmek. Bu da dedi ki İslam'ın tanımı içerisindedir. Şimdi bugün eğer Allah izin verirse bu buraya kadar anlatmış olduğum konuya şöyle bir başlık yapabiliriz. Hakiki İslam. Yani hakiki İslam ne demek? Hakiki İslam şu demek.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 Ve Müslümanlara uygulanan kurallar, hükümler ona da uygulanır. Onu anlatmaya çalışacağım. Şimdi kardeşlerim bir insana, üç şekilde bir insan İslamına hükmedilir. Üç yoldan bir tanesiyle bir insanı İslamına hükmedilir. Bunlardan bir tanesi yakini bilgi, bunlardan ikincisi alametler, bunlardan üçüncüsü teviyyet ahkamı. Birincisi yakini bilgi, ikincisi alametler, üçüncüsü teviyyet ahkamı.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 Şimdi Müslümansa şahitliğini kabul edeceğiz. Müslüman değilse şahitliğini kabul etmeyeceğiz. Peki bu adamın İslam'ına nasıl hükmedeceğiz? Tebeiyyet ahkamıyla hükmedeceğiz. Hangi anne babanın çocuğuysa ona göre, hangi darda, yani İslam ülkesinde mi yaşıyor, küfür ülkesinde mi yaşıyor ona göre veyahutta hangi lidere tabi ise ona göre. Çünkü tebeiyyet üç kısmı aylıdır. Bir insan ya ana babasına tabidir, bir insan ya yaşadığı toprak parçasına tabidir veyahutta bir insan...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 Kafirlerden kız almayın. Onları bir kızın verisiymiş gibi onlara muamele etmeyin. ile ahireti. Anneniz vefat ettiği, babanız vefat ettiği, bir yakınınız vefat ettiği mesela onun cenaze işlemlerini yapmak istiyorsunuz. Yani hem o anki duygu yoğunluğundan hem de işte öften ötürü Müslümansa yapabilirsiniz. Müslüman değilse yapamazsınız. Allah ayet-i kerimede peygambere diyor ki وَلَا تُصَلِّ حَلَى أَحَدٍ مِنْهُمَّةَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلٰى قَبْلِ Onlardan biri öldüğünde onlardan biri öldüğünde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 Ma kanalı Nabi'l ve olanlar <gülüyor> amanu, ayıstıqfuru, lı müşkin ve, lı kırba, min bagdı, ma tabiyan, lham anem, lı mashabul Ne peygambere, ne de yanındaki müminlere, akrabalarının ateş ehli olduğu belli olduktan sonra istiğfar etmeleri yakışmaz diyor Allah Azze ve Celle. Bir peygamber bir müşriye istighfarda bulunmaz. Hatta Allah Resulü, annesinin kabrinin başına geldi biliyorsunuz, avladı.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 onun için istiğfarda bulunamazsın diye. O zaman müsaade et, kabrini ziyaret edeyim dedim ya Rabbi. Onun kabrini ziyaret edebilirsin dedi bana. Yani dikkat edin burada Allah Resulü günde yetmiş defa, günde yüz defa istiğfar eden peygamber bir noktada istiğfar etmek isteyince Allah önüne ser çekiyor. Niye? Çünkü onlar müşriktir, onlar istiğfarı hak etmezler diyor. Müslüman olmayan birinin hasta namaz kılamazsın. Namaz kılarsan namazın batıl olmuş olur.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 Dedi ki bir insanı İslam'ına üç yolda hükmederiz. Hükmed, Birincisi yakini bilgi olur, yakini bilgiyle hükmederiz. Bunu zaten anladık. Yani arkadaşımızdır, akidesini, serini, sülüğünü biliyoruzdur. Ona bununla hükmedik. İkincisi nedir kardeşler? İkinci yol, tanımadığımız biri İslam alametlerinden herhangi birini izhan ederse ona Müslüman muamelesi yaparız.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 Ben onlarla bunu söyleyinceye kadar savaşmakla mecbur oldum. Yani Peygamber Aleyhissalatu Vesselam yeni bir kavimle karşılaşınca putperest olmayan bir kavimle karşılaşınca İslam alametini değiştirdi Mekkeli putperestler için la ilahe illallahken Medineli ehli kitab için la ilahe illallah Muhammedun Resulullah olmaya başladı. Namaz da böyledir kardeşlerim. Peygamberimiz mutlak olarak namazı İslam alameti kabul etmemiştir. Ne demiştir? Men salisa salaten Vastakbala kıbletene ve akalı döbütetene, fəhu müslim. Kim bizim kıldığımız namazı kılarsa, kim bizim kıblemize yönelirse ve kim bizim kestiğimiz hayvanları yerse o Müslümandır dedi Aleyhisselatu Vesselam. Niye burada özellikle bizim namazımız dedi Peygamber? Çünkü Yahudiler de namaz kılıyorlar, Mekkeli müşrikler de namaz kılıyorlar. Mekkeli müşrikler nasıl namaz kılıyorlar? Wa makan salatuu indal beeti illa mukaan wa tasdiya.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 Aleyhisselatü Vesselam kim namaz kılarsa demiyor onun için. Kim bizim kıldığımız namazı kılarsa o Müslümandır diyor. Yani namazı dahi peygamber mutlak olaraktan İslam alameti olarak kabul etmiyor. Bakın kardeşler mesela haccı düşünün. Hac. dedi ki müşriklerle Müslümanlar arasındaki ortak bir ibadettir. Hac. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam haç yaptılar diye Mekkeli müşriklerin İslamına hükmetmemiştir. Fakat Fakat İslam alimleri daha sonradan hacca İslam alameti olduğunu söylemişlerdir. Niye? İbn Kudame izah ederken diyor ki çünkü Allah azze ve celle son dönemde yani Tevbe suresinde şu ayeti indirdikten sonra artık müşrikler hac etmemeye başladılar. Yani innemel müşrikun necasun fe la yaqrabu el mescid el Ancak müşrikler bile necistirler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 Bu adamlar la ilahe illallah'ı terk etmediler. Fakat sahabe ve Ebubekir radıyallahu onlarla savaşırken bunları onların İslamına alamet olarak kabul etmediler. Mesela Halid bin Velid'i Yemen'e ye gönderdi. Ebubekir radıyallahu anh Yemen'de ezan da okunuyor, namaz da kılınıyor, la ilahe illallah da deniyor. Ne Halid bin Velid ne de sahabe efendim işte bu insanlar la ilahe illallah diyorlar, ezan okuyorlar, namaz kılıyorlar.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 Çocuklarını putların karşısına dikip onları tazim, onlara ibadet etmelerini e, sağlıyorlarsa bundan teberri etmekle, bunun zıddını söylemekle İslam'larına hükmedilebilir. Bugün insanlar kabirlerde, mesela hatta suuf için söylüyorum. Şeyhlere Allah'ın sıfatlarını veriyorlarsa veya kabirlere gidip ibadet ediyorlarsa bu tayifenin İslamını o şeyhlerin etavut, o şeyhlerin birer tavut olduğunu, onlara yapılan ibadetin batıl olduğuna şahitlik ettiklerinde onların İslam'ına ancak hükmedilebilir.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 içerisinde sahabenin olmadığı bir icma nasıl elde sünnet din icma soruyor. Yani biraz önce vermiş olduğum iki örnek kitabe kitaplarından bunu tafsilatlı bir şekilde okuyabilirsiniz. Ebubekir radıyallahu an dönemindeki olay yaşanan olaylar, Abdullah bin Zubeyr'in hilafeti döneminde e, yaşanan olaylar e, sahabe bir toplumun küfrü ve reddi belli ise sabitse o toplumun ne ezanını, ne la ilahe illallah'ını, ne namazını İslam alameti olaraktan kabul etmemişler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 Müslüman olmayan topluluklar dört kısımdırlar. Bir, Allah'ın vahdaniyetini, Allah'a inkar edenler. Yani Allah'ın varlığını kabul etmiyor adamlar. İki, Allah'ın varlığını kabul eden fakat Allah'ın Allah vahdaniyetini kabul etmeyenler. Mekkeli müşrikler gibi yani Allah'ı kabul ediyor, yaratıcıdır, rızık verendir. Fakat Allah'ı tevhid etmiyor, Allah'a birlemiyor. Üç, Allah'ı kabul ediyor, Allah'ın birliğini de kabul ediyor fakat Muhammedi sallallahu aleyhi ve sellem kabul etmiyor.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 şu hadisin şerhinde Aleyhisselatu vesselam diyor ya ben insanlar la ilahe illallah Muhammedun Resulullah deyinceye kadar onlarla savaşmakla emrolundum. Bu hadis şerifi şerh ederken İmam Nebevi diyor ki Hattabi dedi ki Hattabi de şafi alimlerinden ona nispet ediyor. Hattabi dedi ki diyor bu yani la ilahe illallah Muhammedun Resulullah dediğinde ben onlardan el çekmekle emrolundum hadisi putperest müşrikler hakkındadır. Buraya dikkat edin kardeşim her kafir sınıf buna dahil değildir. Niye? Çünkü onlar la ilahe illallah'ı normalde kabul etmediklerinden, bu kelimeden imtina ettiklerinden ötürü bu kelimeyi söyledikleri zaman onların İslamına hükmedilir. Onların dışında kalan kavimler değil. Devam ediyor. Diyor Maliki alimlerinden Kadı İyas Malikileri görüşünü söyleyecek bu sefer. Hatta bu görüşünü nakletti ve şunlara ekledi. Dedi ki, yani Hatta bu görüşünü kabul etti. Çünkü dedi, bir insanın La ilaha illallah dediğinde İslam'a hükmedilmesinin nedeni burası çok önemli kardeşler. İslam'ına hükmedilmesinin nedeni çünkü La ilaha illallah kişinin tevhidi ve imanı kabul ettiğinin delaleti ve alametidir. Aa. Niye İslam'la La ilaha illallahı alamet olaraktan kabul etmiş? Çünkü İslam'a girişin şartı şirkten tövbe etmektir. İslam'a girişin şartı şirkten tövbe etmektir. Bir insan La ilaha illallah dediğinde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 Hanbeliler namazı İslam alameti kabul ederken ne diye namazı İslam alameti kabul etmişlerdir? Şimdi Hanbelilerin kendi kitaplarına döneceğiz. İbn-i Kudame Muğni adlı eserinde ki hem Hanbeli fıkhında hem de İslam tarihinde yazılmış en geniş fıkhı kitaplarından bir tanesidir. Kitab-ül Murtet, Murtet kitabında bir bölüm açıyor. Fasıl, fi salatil kafir diyor. Kafirin namazı hakkındaki fasıl, bölüm. Bizim mezhebimizde diyor, bir kafir namaz kıldığında İster darül İslam'da kılsın, ister darül küfürde, ister münferit ister cemaatle kalsın. Fark etmez. Bizim mezhebimizde biz bu insanı İslam'ına hükmederiz. Tamam. Yani demek ki namazı İslam alameti olarak kabul eden mezhep Hanbeli mezhebiymiş. Bu konuda icma olmuş. Fakat niye namazı İslam alameti kabul ediyorlar? Şimdi onu anlatıyor elimdeki hadis. Diyor ki: Biz namazı değil, bizim namazımızı İslam alameti kabul ederiz.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 Allah yolunda cihada çıkılıyor vesaire. Böyle bir toplumda adam İmam Ahmed'e soru soruyor. Ezan sesi işitiyorum, kamet sesi işitiyorum. Yolda yani namazı kıldıranın kim olduğunu bilmiyor adam sadece ezan sesi işitmiş. Gidip namaz kılayım mı? Bugün İmam Ahmed adına konuşanlara göre İmam Ahmed'in ne demesi lazım? Seni sapık harici seni. Ezanı duymuşsan, kameti duymuşsan daha ne gerisini sorguluyorsun? Git arkalarında namaz kıl.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 bu tağutu reddetmek olur, tağutu inkar etmek olur, bazı fiillerden içtinab etmek olur, fark etmez. Senin gönlün bu adamın tevhid akidesine sahip olduğundan yanaysa e buna yönelik bir düşüncem varsa sen o zaman diyebilirsin ki ben bu adamın İslamına hükmediyorum, İçinin ne olduğu da beni ilgilendirmez e diye. Fakat sırf namaz kıldı diye, sırf la ilahe illallah dedi diye bir adamın İslamına hükmedersen Allahu alem bu fıkka çok fazla isabet etmiş olmasın. Şimdi Peki diyelim kardeşlerim alamet meselesini anlatabildiysem eğer karşımızda bulunan insanda bir alamet görmedik. Yani konunun başında örnek verdiğim gibi mesela. Diyelim ki biri geldi bizden kızımızı istiyor. Şimdi biz adamı tanımıyoruz. Şeylere de gelmemiş yanında bir e, hani ona referans olacak birine de gelmemiş. E, İslam alametlerinden birini de görmedik adamda. Yani biz bu adama nasıl hükmedeceğiz? Bu sefer geriye üçüncü yol kaldı.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 Şuayb aleyhisselamın kavmi Şuayb aleyhisselama aynısını söylüyor. Ve qala el meleu ellezine istekberu <gülüyor> min kavmihi la nukhrijannaka ya Şuaybu ve ellezine amenu ma'aka min qaryatina Şuayb'ın kavminin müstekbir olanları, öncüleri dediler ki ey Şuayb, seni ve seninle beraber iman edenleri ya kendi dine dönersiniz yani bizim dinimize, atalarımızın dinine dönersiniz ya da sizi kendi beldemizden, kendi topraklarımızdan çıkarırız diye.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 وَسَدَّهَا مَا كَانَتْ تَعْبُدُ مِنْ دُونِ اللّٰهِ اِنَّهَا كَانَتْ مِنْ قَوْمٍ كَافِر۪ينَ O kadını Allah'ın dışında ibadet ettikleri hak yoldan saptırmıştı diyor Allah Azze ve Çünkü o kafir olan bir kavimdendi. Yani oysa biz o kavme dair hiçbir bilgiye sahip değiliz. Fakat onun bulunmuş olduğu topraklar kafirlerin toprakları olduğu için orada güneşe ibadet edildiği için Allah'a şirk koşulduğu için Allah Azze ve diyor ki o kafir olan bir kavimdendi. Hediye. Yine kardeşlerin mesela Peygamber Bukhar ile Müslim'in üzerinde ittifak ettiği bir hadis şerifte diyor ki bu hadis çok önemli bir hadis يَخْزُ جَيْشِنِ الْكَعْبَةَ فَإِذَا كَانُوا بِبَيْضَاءَ مِنَ الْأَرْضِ يُخْسَفُ بِيَوَّلِهِمْ وَآخِرِهِمْ Bir topluluk Kabe'ye savaş ilan eder. Kabe'ye doğru yürüyüşe geçer. Genişçe bir alanda bulunduklarında Allah onların başını ve sonunu yerin dibine geçirir. Ayşe annemiz bunu duyduğu zaman Peygamber Peygamber'e diyor ki Ya Resulallah كَيْفَ يُخْسَفُ بِاَوَّلِهِمْ وَاَقِلِهِمْ وَفِيهِمْ أَسْوَقُوهُ وَفِيهِمْ مَنْ نَيْسَ Nasıl oluyor da Allah onların hepsini yerin dibine geçiriyor? O topluluğun içerisinde onlardan olmayan insanlar var. O topluluğun içerisinde alışveriş için gelenler var. Yani tamam bir grup kafir Kabe'ye savaş ilan etmiş bunu anladık. Peki ticaret için Mekke'ye gelecek adam?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 Kabul etmezseniz sizinle savaşacağız. Aleyhisselatü vesselamın böyle bir sünneti söz konusu değildi. Ne yapıyordu peki Aleyhisselatü vesselam kardeşe? Şöyle yapıyordu. O kavmin liderine bir mektup yazıyordu. Kavmin lideri İslam'ı kabul ederse orayı İslam bendesi, Kavmin lideri İslam'ı reddederse orayı küfür küfür bendesi muamelesi yapıyordu. Örnek olaraktan mesela İmam Bukhari'nin rivayet etmiş olduğu, Peygamberimizin Herak'la yazmış olduğu mektup. Aleyhisselatü vesselam ona ne dedi mektubunda?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 Ve Peygamber'e ihanet ettiler. Mekkeli müşriklere dediler siz önden saldırın biz de arkadan saldıracağız diye. Bu sözü bozan kaç kişiydi? Bu sözü bozan iki veya üç kişiydi. Yani o kavmin lideri olan insanlar bu sözü bozdular. Peki vesselam onları cezalandırırken sadece onlardan sözü bozanları mı cezalandırdı? Yoksa onların hepsini mi cezalandırdı? Sadi bir Muaz onlar hakkında nasıl hükmetti?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 قَالُوا لَوْ هَدَانَ اللّٰهُ لَهَدَيْنَاكُمْ سَوَابٌ عَلَيْنَا اَجَزِعَنَا اَمْصَبَرْنَا مَا لَنَا مِنْ مَحِيسٍ Hepsi Allah'ın karşısında ayakta durdular. Mustazaf olanlar, müstekbir olanlara dediler ki biz dünyada size tabi'dik. اِنَّكُنَّ تَبَعَلَّكُمْ Biz size tabi olan insanlardır. Bize Allah'ın azabından kurtarabilir misiniz? Dünyada bizi koruyacağınıza, kollayacağınıza bize kanunlar yapacağınıza, refah seviyemizi yükselteceğimize, fakirlik sınırından bizi kurtaracağımıza dair bize sözler veriyordunuz ya bizi buradan kurtarabilecek misiniz peki onlar da dediler ki kâlû Allah ve hadanallahu lehedeynakum eğer Allah bizi hidayet etmiş olsaydı biz de sizi hidayet ederdik biz hidayet olmadık ki sizi hidayet edelim sabâun aleynâ eczeenâ em eşittir ister bağırıp çağırıp bağ öyle koparalım istese Allah'ın hükmüne sabredenin mâlenâ <gülüyor> min mahîs Allah'ın hükmünden kaçış söz konusu değildir Bunlar kimdir kardeşler? Kendi liderlerini, kendi seçen insanlardır. Ya ummatu qadla bu vucuhu umfinlar, ya kuluna yaleytan eyatan Allah evate an O gün onların yüzleri ateşte böyle evrilir, çevrilir diyor Allah Azze ve Celle. Ateşin içerisinde dönüp dururlar. Ne derler? Keşke biz Allah'a ve Rasulüne itaat etmiş olsaydık. Ve Allah bize sadece bir yol gösterdi reislerimize itaat ettik, sen onlara, onlar bizi yoldan saptırdılar diye. Ve sen onlara kat kat azap verdiler. Fakat onların bu temennisi onların yüzlerinin ateşler evrülüp çevrilmesine engel olmamıştır kardeşler. Ve Kur'an-ı Kerim'den buna verebileceğimiz daha birçok örnek. Yani Allah Azze ve Celle kıyamet gününde dünyadayken birilerine tabi olmuş olan insanların tabi olduklarıyla beraber kıyamet gününde azap göreceklerini söylüyor.